Merhaba. Eee nasılsın kara gözüm? İyidir çok iyidir iki gözüm. Maşallah maşallah iyi ol inşallah efendim. İyi. Eee? <gülüyor> efendim? Seni dinliyorum kara gözüm. Niye iki gözüm? Yiyeceklerim var dedin ya. Yiyeceklerim var çok şükür aç değiliz açıkta değiliz. Hani bir şey konuşacaktım dedin? Ben mi dedim? Sen dedin. İyi dedim de niye dedim neden dedim. Bak şimdi bilemedim ha. Yani bu aralar bir unutkanlık başladı sende birader. Evet, onu kattık yaptım. Ekmeği çorbaya bandım. Yaşlılık mı desem, meşguliyet mi desem ne desem anlamadım. Nerede kesem? Ne kesesi? Para kesesi. Cüzdan demek istiyorum ben cüzdan. İçinde para olsun da adı ne olursa olsun. İyi de ben nereden bileyim arka cebine bak. Baktım orada yok. Bak onu da unutmuşsun sen. Var sende bir şeyler kesin bir şeyler var. Yok diyorum cüzdan yok. Çok para var mıydı içinde bari? Bende para ne gezer ama havası vardı. Çıkarıyorsun arka cepten kalınca bir cücdan. Gören vay vay vay vay vay diyor. İçinde para yok da nasıl şişkin duruyor bu efendim? Orası da benim sırrım. İyi sırrın sana kalsın. Ben derim ki sana bazı teknikler öğreteyim. Sen onları uygula. Bu unutkanlığa son ver birader. Ver demek de olursa veririz ettin. E uygulayacaksın işte. Mesela bir alışverişe mi çıktın? alacaklarını aklında tutman mı lazım? Ne yapacaksın? Bak burada unutkanlık çok işe yarıyor. Hanım sıralıyor. Onu al, bunu al, şunu al, ötekini al diye. Ben de diyorum ki onu aldım, bunu unuttum. Şunu aldım, ötekini unuttum ya. İyi de sadece o işler mi var? Kendinle ilgili, işinle ilgili. Bak cüzdanın yok ortada. Hah. İçinde paran yoktu. Doğru doğru. Ama kimliğin filan onlar ne olacak? <gülüyor> Kim demiş kimlik da diye Aha da burada <gülüyor> Cüzdana para koymazsın Kimlik koymazsın? Niye taşıyorsun o zaman birader? Demin ne dedim? He, bak bak Doğru dedin. Neyse Bak ben sana teknik öğreteyim teknik Mesela bazı şeyleri aklında tutman gerekiyor Gereksin bakalım Sıraya koyacaksın birden ona kadar Koydum sıraya. Bir'e direkt diyeceksin. Ne yapacağım direği ya? Direği almayacaksın. Diyeceksin. Dedim direği. İki kuğu. 40 yıllık iki oldu ku. Desen de. Dedim ku. Sonra üçe martı. Yourtlu mı? Uçan kuş cinsi var ya. R ile martı martı. Ha martı martı. Dörde de yelken diyelim. Diyelim bakalım. Burada kesip şimdi alacaklarımıza geçelim. Ne kesiyor musun? Sen var ya zavallı kuyuyu kesip mandıya koydun. Mantıyı da yelgene yükleyip kaçırdın. Hoppala hoppala ne diyorsun yahu? Nasıl sen ne diyorsun be? Dinle bak. Anlayacaksın şimdi. Sen mesela dışarıdan tavuk, patlıcan, deterjan ve balık alacağını düşün. Bire ne demiştik? Direk değil mi? Ya öyle. Şimdi hayal edeceksin. Ha. Tavuklar direğin tepesine çıkmış. Yapma ya. Çantavuk mu bunlar? Olmaz öyle şey. Olacak. Hayal değil mi bu efendim? Ne kadar saçma sapan olursa o kadar kalıcı olur. İkiye kuğu demiştik. İkinci olarak patlıcan alacaktın. Kuğunun ağzına patlıcan alarak yüzdüğünü düşün. Kuğunun patlıcan yediği nerede görülmüş ya valla Ya Yahu yesin ya da yemesin sen düşün. 3 martıydı. Martının da havada yeni bir detajan... Martın'ın da havada yeni bir deterjan reklamı yaparak uçtuğunu düşün. Tövbe tövbe. Son olarak da dört yelkenli, yelteni balıkların kullandığını düşün. Allah Allah Allah Allah. Şimdi söyle bakalım ne alacaktın dışarıdan? Hiçbir şey. E hadi ama bir tekrar et söylediklerimi. Bir neydi? Bir, bir, bir neydi? Bir direğe tavuklar çıkmıştı. Ki. İki. İki. iki. Ku, ku. Ku. Zavallı ağzına almışım patlıcanı. Cık cık cık cık. Allah Allah. Üç. Üç martı yapıyor bir saçma deterjan reklamı. Dört. Dördü dördü. kendi kullanıyor hamsiler, istavritleri Ya bak gördün mü? Tebrik ederim efendim seni. Hepsini aklında tuttun mu? Bu mu yani şimdi? Teknik bu mu? E daha ne olsun? Önemli olan aklında tutmak değil mi? ...saçma maçma ne yapacaksın onu sen? Beni görenler üşütlü sanacaklar. O önemli değil mi yani? Ne üşütmesi kara gözüm? Teknik böyle işte. Ben sevmedim tekniği. Benim tekniğim akıllıca ve daha hesaplı. Tavuğu hatırladım, patlıcanı unutturdum. Deterjanı alırdım, balığı unuttururdum. E sen bilirsin. Benden sana söylemesi. Hay Allah sana derken ben programın biti saatini unuttum birader. Sen başla bence. Bir direkt iki kuğu demeye. Yok... Ya, yani efendim, var. başlarız ee, ne olacak efendim geldik bugün de sohbetin sonuna bir şey geldi hani ya sen, efendim, sen her teknik da. meklik yüzün ha. ya hani bir şarkı <gülüyor> var acaba o da bir teknikte mi dolu manda söğüş Sö söğüş yapmış mıydı Sö söğüt, manda yuva yapmış söğüt dalına gördün mü yavrusunun sinek kaplı bak senin anlattığın gibi bu da bir hafıza tekniği türküsü mü yoksa bilmiyorum efendim hafızamda yer etmemiş kendisi ha. efendim her ne kadar sürçülisan ettikse bu, ah, bu şarkı Kastamonu yere bize ait bir şarkıdır. Manda yuva yapmış örttün gö. Ya ben niye bu şarkıyı söylüyorum? Efendim programı kapatalım, sonrasında söylemeye yaşlandı, devam edersin. İyice yaşlar.